Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz muhteremler Hazreti Osman Hazreti. Biliyorsunuz daha önce başlamıştık dört halifenin konusuna. Hazreti Bekir, Hazreti Ömerli bu konu geçmişti. Bugün ise 3. halife olan Hazreti Osman'ın hayatına inşallah parçalar. Hazreti Osman Hazretleri fil olayından altı yıl sonra dünyaya geldi. Yani peygamberimizden altı yaş daha küçük kendisi. cahiliye döneminde Hazreti Bekir ile araları çok iyiydi. Her zaman beri görüşürlerdi. İkisine mesleği ticaretti. Allah-u Teala her şeye bir sebep veriyor. Hazır Bekir imana gelince konu geçmişti. İmanın tadını tadınca imanın tabi bir tadı var. Hele onlar için sahabeler için özellikle İlk Müslümanlar için imanın tadı daha başka idi. Ruhsal zevkler, manevi fezler, Yani cenneti aşan ruhsal güzellikler. hazret Bekir bu manevi tadınca tabi yalnız kenara köşesine çekilmedi. İstedi ki insanların hepsi de bu makama ulaşabilseler. Hazreti Bekir'in bir sohbet yeri vardı. Yani daha doğrusu cahiliye döneminde Mekke'ye ileri gelenlerin her birinin Kabe'nin etrafında belli bir yerleri vardı. Hazreti Bekir yine oraya gitti, oturdu. Yanına önce arkadaşı Haz Osman yanına geldi. Hazım Bekir dedi ki, Haz Osman'a, bak Osman dedi, şu insanlar şu taşlara tapınıyorlar dedi. oradaki taştan heykelleri putarı gösterdi. Bak Osman dedi, insanlar şu taşlara tapınıyorlar. Sen de akıllı bir insansın, tüccarsın, bu taşların İnsanlara fayda olur mu işledi? Osmanlı'da olmaz ya Ebu Bekir. O halde Allah katında bir gerçek bir din olması gerek değil mi? Evet gerek. Bu alemi yaratan, yönlendiren, düzenleyen Mevla'nın katında bir din var. Ve oradan konuya girdi. İşte ben dedi elhamdülillah Müslüman oldum dedi peygamberimizinden bahsetti. Tabi Peygamberimiz tanıyordu kendilerdi. Hazreti Bekir Peygamberimizin aldığı o mani ruhsal zevkle çok tatlı konuştu, sohbet yaptı. Hazreti Osman'ın bunun etkisinde kaldı. Dedi ki Hazreti Osman, ya Ebu Bekir beni götürür müsün Muhammed'in yanına? Ali Samas'ın yanına. Aldı Hazreti Bekir, Hazreti Osman'ı Peygamberimizin yanına geldiler beraberce. Peygamberimiz hemen Osman'a baktı. Öyle dedi ki, ya Osman dedi, Allah senin cehennetine davet ediyor. E, bu daveti kabul et. Azamın zaten manen olmuş. Her açıdan kemal bulmuştu. Hemen Ya Allah, Ya Muhammed'e daveti kabul ediyorum dedi. Ne yapamam gerekiyor dedi. Buyurdu Peygamber Hazretleri. Tutsu elinden Osmanlı Kulen'e söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülü. Peygamberimiz haz Bekir, haz Osman üçü beraber. Bu kelime orada söyledi demektir. Abi, nasıl bir hal oldu orada, nasıl bir haz, zevk aldılar manen, onu Allah bilir, kendine bilirler. Bu şekilde Osman Osman'da Hazır Fekir'den sonra Müslüman oldu. E, Kaçıcı Müslüman oldu Hazır Osman? Tekrar inşallah konuyu ilk imana gelen Hatice Validemizdi. Sebebi de Cebu Aleyhisselam onun evindeyken, yanındayken gelmişti. vay getirmişti. Hacı alemize bunu tabi secdi. Farkına vardı. İlk imana gelen Hacı valem ona nasip oldu. Sonra kadar Hazreti Ali. Daha çocuktu. Azat-ı Hazreti Zeyd imana geldi. Üç. Hazreti Bekir dönüşlü Müslüman. Hazreti Osman Hazretleri 5. Müslüman olmuş teoremler. İlk Müslümanların tabii kıymetleri, değerleri, tabi makamları daha başka oluyor. Hazreti Osman'ın da yapısı zaten İslam'la tam uyumlu idi. O da cahile döneminde de Hazreti Ömer gibi şarap falan içmezmiş. Kumara oynamazmış, huş yapmazmış, heykellerine de, putlara da tapınmazmış da. Aleyhine de konuşmazmış ama onları da sevmezmiş, içinden onları sevmemiş onları da. Yani yapısı İslam'la zaten tam bütünlüğü durumdaymış. Hazır Osman'a Mevlam bir şeref daha verdi, peygamberimizin damat olma şerefine kavuştu az cemaat. O da şöyle oldu. O dönemde Mekke mükerremede, Arabistan'da bir adet var idi İslam'dan önce. Genelde küçük kızların da daha küçükken birini ederdi babası. Bizler peygamberimizin peygamber olduktan durumuna bağlıyız. Ondan sonraki pek yaptıkları, kendi aklı yaptı vay Vahiy olmadığı için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o zamanki adete göre iki kızını, Peygamber'in dört kızı vardı. İlk büyük kızı Hazreti Zeynep, o anda evliydi o. İkinci kızı Hazreti Rukaiye. Üçüncü kızı Ümmü Gürsüm. Dördüncü son kızı da, küçük kızı da Fatıma Validemiz. Beyin Aleyhisselam iki kızını ortada, Rukaiye ile Ümmü Gürsüm'ü amcasının oğullarına, Ebu Levin'in iki oğluna dikâ etmişti onları. Dikâlamıştı ama henüz daha evlerime baki olmamıştı. Kızı da biraz küçüklerdi. Ebu Lihbin aleyhinde, Tebbet yedah Suresi'nin nazir olunca gelince, Ebu Leheb ve Abi Hanım dediğimiz karısı diyeceğim hatamlar kabulması için karısı gayet kızılar Peygamberimize. Zaten Peygamber düşmanlar Peygamberimize. Haklarında zaten Lihbin ve ayetleri gelince. Teğmenle kaçtı daha kızılar, azılar, cana başlılar. Hep böyle hep iki yolunu çağırdı. Büyü Utbe, rukkiye nikal nikalalmıştı. İkinci oğlu Uteybe, o da ümügüzdü ve nikalıydı. İkisini çağırdı. Bakın yavrum dedi, ben o Muhammed'i sevmiyorum, onun dinini sevmiyorum, tanımıyorum inkar ediyorum, siz benim oğlumsanız, gidin onun kızına boşayın, dedi. İki oğlu da bu üzerine geldi Peygamber'in yanına. Büyüğü olan Utbe, dedi ki Ya Muhammed, dedi. Ben sana da karşıyım, dinle karşıyım, senin Rabbine karşıyım, kızını boşadım, dedi. Peygamber dedi, peki sen birisi. Karış ikincisi şimdi, bu teybi olanı o daha azlığı çıktı arada. Ya Muhammed dedi. Ben senede kızına boşadım. İşte senin Rabbine karşıyım, dinleyin bana karşıyım diye başladı bağırmaya. E, peygamber tabi cevap vermiyor. Onun görevi tebliğ aşlar almak. Hırsını alamadı. Bu tebliğ olanı küçüğü peygamber üzerine saldırdı. Peygamber'in gönlünü tuttu, yaksana parçaladı Peygamber'e, yaksana parçaladı gömleğini. Peygamber'in sarsı alıyorsa maddelerini. Peygamber şöyle bir baktı ona. Onda hiç iman nurunu görmeyecek Peygamberimiz ilk olarak ona Peygamber bedua etti. Ya Rabbi! Bir canavarını buna başlayan, musallat edersen Ya Rabbi! dedi. Peygamber'imiz bunu sesi söyledi. Uteybe, yani bu iş yapan bunu duydu. O anda korktu ama. Yani bunda aslında kabul olur gibi işte bir duygu his içine geldi. O anda muazzam korktu o zaman. Aradan çok geçmedi. Birkaç gün sonra bu Uteybe olanı peygamberine saldıran o Ebu Leyboğlu kafir Şam'a gidecek ticaret için. Kervan katıldı. Kervan yani deve konvoyu topluluğu anlamına geliyor. Kervana katıldı. Şam'a giderlerken gece bir mola verdiler. Uyumaları gerekti. Dedi ki Uteybe arkadaşlarına, Muhammed'i bana beddua etti. Onun bedduası ben otocadan korkuyorum dedi. Beni siz koruyun dedi. Ne yapalım? Onu ortaya aldılar. Etrafına arkadaşları. Develer çöktürüyorlar. Herkese de uyacaklar hepsi de. Bu ortada, dev üzerinde kendine güvene emniyete aldı kendisini, garanti aldı aklınca kendisini. Tam yukarıya dağılıkları anda bir çöl aslanı geldi. Develer aslanın kokusunu hissederler. Muazzam çıldır develer. Develer kaçışırlar. Fakat da deve Allah'a bir sükunat verdi. Develer Aslanı gördüğü halde hiç kımıldamadılar. Yani aslan da şöyle koklayarak Utebiye'yi buldu. Devin arasına girdi. Kimseye dokunmadı. Kok Utebiye'yi, kafire buldu. Pençesini aşağı aldı. Devin aşağı aldı. Yarı yattırdı. Parçadı kendisini. Paramparça etti. Eczi kendisine kendisini. Önce geberdi gitti kendisi. Öbürü Utbe'ye sonra işten nasip oldu sana kendisine bak öbürüne. Ama tabi damatını kaybetmiş oldu. Bunun üzerine Peygamber Aleisteri maddeleri iki kızının bir olan had-i Peygamber'imiz verdi. Ona verdi. İkisi evlendiler. Bunun için Hazır Osman Aleyhisselam Radyansı Zeterine Zinnüren deniyor. İki nur sahibi deniyor. Neden iki nur sahibi deniyor? Hazreti Rükayen ömrü azmış müstehemler. Peygamberimizin tabi bu çilesi Eylül arasını görecek Peygamberimiz Zeteri'de Hazır Rükaya Hazretleri Bedir da biliyorsun Medine savaş yapıldı. Belirliğiniz zafer kazanılınca Peygamber Aleyhisselatı Medine'ye Medine müjde gönderdi, Hazır Zeyd'i gönderdi. Hazır Zeyd Medine'ye müjdeye geldiği zaman baktı ki Peygamber Rukiye vefat etmiş, Cihaz'ın bakıya defil etmişler, yandan dönüyorlar. Bunun için Peygamber Aleyhisselatı Mardretleri öbür kızına Ömür Gülsüm'ün daha da verdi. Onun için adı Zin Nur'un lakabı oldu. İki nur sahibi lakabını almış oldu. Mekke mükerreme döneminde Hazreti Hazreti Hazretleri onun yapısı çok yumuşak mı Halim, Selim bilhassa haya konusunda, haya konusunda Melekler onun hayal ederlermiş onun hayasından. O kadar hayalı, o kadar terdiyeli, o kadar yumuşak tipli, kimsenin kalbini hiç kırmamış cahili döneminde bile. Ölü yapıya sahip olduğu halde imana gelince o müşrikler, canavarlar ona da çok saldırdılar. İslam'dan dönmesi için. Bu arada HVM kısmını boşaması için çok baskı yaptılar. Dayanmada baskılara Haberistan'a Sana etti göç etti. Tabii hicret, göç tatlı bir şey değil muhteremler. Yani bir insan kendi isteğiyle işte işim olsun diye yani memuriyette şunla bununla bir insan bir yere gider başka da fakat bir insan buna zorlanırsa düşmanlaştığında mı korkak giderse ve giden kişi de evini bahsetmesini terk ederse bu tabii çok acı bir şey bu göç meselesi. Hazır Osman hanımıyla beraber havet göç etti. iki sefer döndü, tekrar ilgi etti. Tabi onun sonra Medine'ye göç etti. Medine ye yerleştiler. Peygamberimizin hadisleri var. Hazır Osman hakkında Hazır hakkında Böyle Halis'ten madretleri Osman bin Affan. Affan babasının ismi. Arapçada önce oğlu ismi söylenir. Ondan sonra buradaki bin oğlu anlamına geliyor. Af babası. Osman bin Affan. Veli'yi benim yakınımdır peygamberi. En yakınımdır. Fiddynya ve veli fil ahirete hem dünyada, emarete Hazreti Osman benim en yakınımdır. Buyurdu. Peygamberimizin çok sevdiği, zaten sevdiçi Peygamber ona kız öğrenci ikincisini verdi. Hatta o da vefat etti. Buyurdu. Peygamber buyurdu o zaman bir kızın da olsa ona verirdim buyurdu Peygamberimizin. Hazifatın vardı zaman ama tabi öyleydi o. Yine buraya Aleyhisselam Hazreti Osman ahya ümmeti ve ekremüha. Osman ümmetimin en hayalısı ümmetim içerisinde en yüksek hayal derecesine Osman vermiş ve ekremüha en kerem sahibi iyilik yapan, ilaçlık cömert olarak yine bir bahsi yok inşallah le şefaati Osman söyle külü mü Lele Elbette dahil olacak Bir şefaati Osman Osman şefaiyle bakın Osman'ın şefaiyle dahil hoca girecek Sebune elfen 70 bin kişi mahşerde bakın mahşerde Hazusmanın Osman'ın bin kişiye şefa hakkı var Kimler ama küllüm kanısı cücüün nare el cennete Cennemi hak eden yani cennete kazanamayan yetdi bin kişiye şeah hakkı onu kullanacak onu kurtaracak Şimdi zaten biliyorsunuz azı cemaatimiz şefaat, kime şefaat gerekiyor kendi ameli ile kendini kurtaramayan kişilere şefaat gerekiyor. Eğer bir kimsenin mizanda sevabı ağır gelir, fazla gelirse zaten o kimsenin ihtiyacı bir şefaata kendini kurtarmış oluyor. Demek ki kimin de günahı biraz fazla gelirse e, cennete giremiyor Allah izin verirse onlara şefaat çıkacak o işte. Yanlış şerifte, bu da Buhar'da yanlış şerifte, hepsini söylememin yerlerini Hz. Enes hadirat ediyor Enim aleyhissalatü Selam Sı'id-i Uhud'en Peygamber Enes'in maddeleri Medine-i çıktı Peygamberimiz Uğud'ağ hakkında çok adı var Uğud'ağ hakkında çok adı şerifler var yani Uhud Dağı Allah'a bir cennet dağı. Böyle. Ve buraya Peygamber Efendimiz, Uğud bizi sever, biz onu sever bu Peygamber Yani Uğud öyle bir taş kaya gibi kara görünüyor ama onun perde arkasında çok sırlar var. Peygamberimiz o dağı çok severdi, oraya giderdi. Demek ki bir gün aleştan maddetleri Uhud Dağı'na çıktı. Ve bu belkizin ömür Osmane üç tane sahabe yanında Hazreti ve Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer olmak üzere dördü uğdından üstüne çıkmışlar. bihim onlar daha çıkınca daha başımı, depremi sallamaya. Aşı geliyor, daha cesmeye geliyor bu adamlar. cemaatimiz öyle halere oluyor ki Belki çoğu buna farkına varmışsınız da, yorum yapmamışsınız belki de. Genelde ahşap evlerde bu çok olur. Bir kişi evinde bilas, samimiyetle, yani kişi tam evre yönelerek namaz kılsa, konu kılsa, zikirsin zikretsin ene bir sohbet olsun. Evde öyle hal olur ki evde, bazen tahta matalar çatır çatır terberleştir. Yani Tavanın herhangi gibi insanı geziniyor böyle. Bazen gardıra falan bile ses çıkarıyor Çadır çadır diye böyle şey. Yani manen emin olun her maddenin canlı ajansı fark etmiyor. Her maddenin bir manevi hazzı vardır. Hele bir peygamber Aleyhisselam adetleri Biyaz-ı Bekir, Ömer Osman gibi Saber U'dan çıkınca daha Gecme'ye geliyor, sallanmaya başlıyor. Fekar aleyhissiyatü vesselam, Peygamber nedir bu sefer? Üzmüt uhud, uhud dur sabit ol. Bir rivayette Peygamber ayağınla vurdu şeye, topunla, hafif şeye daha. Ya uhud, sallanma, dur sabit ol. Fe innema aleyke nebiyün ve sıddıkun ve şehidamu yoktur. Üzerinde bir Nebi var. Bir Sıddık var. ikide bir şehit üzerinde. Peygamber bu şekilde Hazreti Sömmel ile Osman'a burada habermiş oldu. Mesaj verildi onlara haber. Işte. Tabii o anda hemen daha sakin durdu. Şimdi Hazreti Bekir tabi Sıddık o. Nebi Peygamberimiz Kina Hazretleri Hazreti Ömer birbirine bakıştılar ki anlıyorlar ki ikisi de şehit olacaklar. Ezelle bu makam onlara verilmiş. Şehit deyince tabi insan öyle şehit oluyor. Çünkü yaralansa insan gazi oluyor. Şehit olamıyor. Yani şehit ölümle oluyor. Ölüm insanı biraz belki de zor gibi gelir ama Halbuki cemaatimiz şehit ölürken ölüm duymuyor. O var işte. Böylece. Ancak bir pirafi ısırırken kişiyi o kadarlık bir şey. Yoksa yatakta ölmek şehit olmaktan kaç milyon kadar daha zor mu? Sendir? Bir insan yatağında ölür. Tertemiz yatağı. Üstü başları tertemizdir. İyi bakılır. yakınları ilgi duyarlar. Ziyarçısı vardır her şeyi deli yerine getirilir. Ne deriz bizler? Maşallah ne rahat öldü. Ne güzel öldü deriz ben işte. E, diğer taraftan şehit. Tabi genelde Allah için Allah'ın dinini hakim kılmak için ama o amaç olursa şehit tabi genelde harap meydanında ölüyor. Yere düşüyor. Yaralanmış. Tabi kanları akıyor. Yere düşüyor, tozu, top falan filan. İcabında karnı yaralamış, şu bu olmuş. E tabi gören kişi ne der? Ne feci, ölmüş, zavallı der gören kişi. Muhtemelen. Halbuki hiç olan farkında o şey Hiç muhtemelen böyle. Yani o ölüm makam şehitlik. Ama kolay değil muhtemelen. Sırf Allah yolunda, Allah'ın dinini hakim kılmak işi olursa, bu Allah şehidi oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Medine'ye göç edince, Hazreti zaman da tabi göç etti. Daha önce göç etti Medine O dönemde Medine Münevvere'de su çok kıtı su. Su kıt arada. Ancak kuyulardan su çıkardı. Kuyuların çoğunda suyu pek içilmezdi. Acıydı suları. Ancak kullanmaya elverişiydi, de çoğudu. Peygamber Şehir buyurdu Aleyhisselam adetleri, içinizden burada kim bir kuyu sahibi olursa, Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kesin bu. O dönemde Medine-i Münevvere'de meşhur bir kuyu varmış. Aldığı o, o gün için Rume kuyusu. Soy ismi değişti. Osman kuyusu oldu ismi tabi. Rüme kuyusu. Bu kuyu da bir yadının mülüküymüş. Bu yadını abiliyormuş. oturuyor kuyunun başına. Bir kovasını bir mut kurmaya veriyormuş. Bir mut demek aşağı yukarı bir külü kurma. İki avuç dolduruyorlarmış. Tam doldu mu burayı bu diyorlar. Bir kovasını Onların kovaları deriden, pek büyüdü küçük havaları yani çok balı satıyor. E, Mek Mekke'den, oradan buradan muhacirin gelince Medine münevereye su ihtiyaç daha çoğaldı. E, muhacirin hemen hemen çoğu fakir, paralı bulamıyorlar, susuzluk başladı. Hazreti Osman, o Yahudi'ye gitti, kuyu sahibine gitti, kuyu sahibine. Sen bu Kuyu bana satar mısın? Zaten Osmun dedi. Neden? E benim ben bu gelirim var da bak dedi. İşim yok dedi. Oturuyorum böyle dedi. Bir köle suyu çekiyor. Gene çekmiyor kuyuda. Suyu da. Köle su, kuyu e, suyu çekiyor. Ben buradan gelirim var dedi satmam. Rica etti satmıyor. O halde dedi bu kuyunun dedi yarı hissesini 150 bana satar mısın dedi. Peki nasıl olacak o zaman? E bir gün dedi su hakkı sana ait. Bir gün bana ait olacak bu şekilde. Bir gün su senin olacak, o gün satarsın, o gün para alırsın sen. İkinci para bir günü benim hakkım olur, ben suyu satarım. Hem sana bak, yüz yelisinin bunu alacağım, hakkını alacağım, elin toplu para gitsin. Yahudi, üçünü bunu, o şekilde yahudi önünde. Eline toplu para geçecek, hem de gün aşırı Yine yani geliri o devam edecek. Bunun üzerine 35 bin dirheme kuyunun yarı hakkını hissesini sattı Hazreti Osman'a. Şimdi Asma ne yaptı muhteremler? Onun hakkı oldu. Şerçin onun hakkı şimdi. Edemir'e ilan etti, haber verdi. Suyu ben aldım, yarı hakkını. Bir gün su benim, bir gün fen yağ dönün. Su hakkı bende olduğu günü su bedava parasız. İsteydiler su alsın. Ne yaptı mille işlerim tabi? E, bedava günü herkes iki su aldı. kablan doldurdu. herkes suyu var. Ersi gün yağdı kuyu başına gitti oturdu. Ne gelen var? Ne giden var? İbadet andı yağdı işi. Bak Osman beni aldatdı dedi böyle. Her şey gün yine Osmanlı'nın Osmanlı, Osmanlı hakkı, hakkı. Yine herkes yine bolca aldılar. Yadır sıraya gelince, sürek tabii. Hiç bir kişi gelmiyor. Yadır abi bin Hazır Osman'a. Osman gel, 35 bin dirhem ver de, ebriyatı sana satayım. Yok isterim yeter bana mı dedi. Yani ne olur buna kurtar beni bundan. Pazar pazarlık, sekiz bin direnme, ebriyatı hakkını verdi. Osman'a verdi bu su muhteremler kuyu yani bu kuyu sonradan ismi bir Osman Arapça yani bir Arapçı, kuyu demektir bir beğendiğimizde rı var sonunda bir kuyu demektir bir Osman bir. ismini aldı yani onun ismi Osman kuyusu oldu bu kuyu hala duruyor mu? duruyor muhteremler Kılvet'e 5'li yakın bir yerde Yalnız şu anda devletin arasında orası, yani üreme çiftliği altında ama su kuyu duruyor orada. Tabuna hiç bir hoşlanma şu anda. Sahabeden Hazir muhasatları buyuruyor el aşire hazretleri. Bir gün diyor sabahtan evimde abdestimi aldım. Gönüme geldi ki diyor bugün gideyim de Resulun yanında bugün bulunayım. Ona bugün hizmet ederim Resulullah. A. O gün kendimi yani Peygamber e o gün vakt edeceğim diyor. Bu niyeti verdim diyor. Evinde abdestini alıyor. Doğru meşgidin ebeviye geliyor. Bakıyor meşgitte peygamber yok Aleyhisselam Hazretleri. Soruyor diyor ki Yalnız Ebu Musa diyorlar. Peygamber şöyle gitti diyorlar. Kuba'yı gösteriyorlar, oturan gösteriyorlar. Kuba'ya doğru gittim diyor. Kuba meşgidin yanında bir kuyu vardı. Şu an yok muhtemelen kapandı şimdi yani 60 yıllarında orada kuyu vardı orada. Ben kendim kuyu gördüm orada. 64 yılında yol günüşlerken o kuyu kapı kaybolmuştu orada. Yok şimdi orada şu anda kuyu orada. Meşhur Eris kuyu deniyor ona. Meşhur kuyu Eris kuyusu diye. Peygamberimiz o kuyunun çok ışığı su içti Peygamberimiz. Peygamberimiz o kuyu kuyuya giderdi. Bazı Musa Eşi arıyor Peygamberimizi Eğriz kuyusununda buluyor. Peygamber oturmuş kuyu başına, ayaktan ve kuyuya sakıtmış. Onu kenar oturmuş. O dönemde kuyu avlu içerisinde, yani kerpiçten yüksek avlu içerisinde, güzel bir kapısı varmış. Ben bir zaman avluda yıkılmıştım, kuyu duruyordu ben gördüğüm zaman. Bu gidiyor Peygamber'e selam veriyor. Peygamber diyor ki, Var Şöyle diyor. Ya Allah. Bugün Allah için niyet ettim. Bugünse evri değmir oldu. Bana bir emrim varsa sizmedi yapayım. Peygamber şimdi ona ya İbn Musa sen bugün de bevap ol. Kapıshoğul. Kapıda bekle. Kapıda bekle. Olursa aşma. Gel olursa açma. Gene bana sor izin verirse açar kapıyı. Peki dedi bu. Kapıda bekliyor. Biraz sonra dışarıdan kabuğu tak tak vuruldu. Duvarla yüksekmiş, görünmüyor. Şey görülmüyor. Hazirimizin soruyor, kim o? Ben Ebu Bekir'im diyor. Resulullah burada mı? Tabi peygamber duramıyorlar, arıyorlar. Resulullah burada mı? Evet burada. İşine girebilir miyim? İzin alayım, ben sahibi veririm. Geliyor peygamberimize, Ya Allah Ebu Bekir geldi. İşe girmek istiyor, Gelsin mi peygam? Evet. İznim bana gelsin. Hem bana haber ver. O cennettik. O cennettik. Ona müjde ver. Açıyor kapıyı. buraya Babekir Bekir. Resulullah izin verdi. Bana söyledi. Sana müjde vereceğim. Sen cennettiksin. Allah tabi şükretti. Hazır bir gün geldi. Hazır bir de peygamberimizin yanına sana oturdu. O da ayağını kuyuya sakıttı. ilk oturuyorlar. Hazreti Musa diyor ki, o da tabi sahabe, ben diye çıkarken karışım abdest alıyordu. İçimden diye bir his karışında gelse de ona da bu müjde verirse yani diye. Onu bekliyorum diyor. Fakat bekledi bekledi, karışı gelmedi. Biraz sonra yine tekrar kapı vuruldu. vuruldu. Kim o? Ben Ömer'im. Resulullah burada mı? Gel evet, burada. Bilebilir miyim? İzin alayım. Geldi, selam verdi. Hat-ı yarışı Musa. Ya Resulallah, Ömer geldi. Alayım içeriye. Al içeriye. Ona da mücevher, O da cennetlik. Açığı kapıyı. Buyur ya Ömer. Resulullah bana emir verdi. Sahabe vereceğim. Sen cennetliksin. Allah'a ta'la şükür girdim o da Peygamber'in soluna oturdu. Ayağını kuyuya sarkıttı. Üçü kuyu böyle daire değil de bir şeklindeydi. Oturmuşlar bir kenarın. Üçü tam doldurmuşlar orasını. Biraz sonra yine kapı vuruluyor. Kimsin? Osman'ım ben diye Osman geliyor. ya. Resulullah burada mı? Yani annesine kaybeden çocuklar gibi Resulullah oluyorlar. Resulullah burada mı? Eyvallah Osman burada. Gidebilir miyim? İzin alayım. Şimdi bu Ad-ı Şirf Buhar'da muhteremler bu kısmını ibadet, aynı okuyayım inşallah Buhar'dan. Burun Aleyhisselam adetleri izen lehü şimdi Musa geldi. Ya Resul Osman geldi. bizim misli alayım içeriye. Dengar Şirf buyurdu izen lehü Ona izin ver. Gelsin Ve beşi bir cenneti ve beşirliği canta. Onun yanında müjdele. Ama Allah tusi buhu. Onun başına ama son zamanlar çok musibetler gelecek. Onlara sabidecek. Bundan ona haber ver. Hazım Musa kapı açtı. Ya Osman Resulullah izin verdi sana müjde verim canta istiyim. başına çok musibetler gelecek ileride. Allah sabırsızlendi. Osman geldi. O da karşıya oturdu şimdi. Yanda yok ya. Da karşıya oturdu. Bu da bazı soruyorlar. hadis ravisine Acaba neden karşıya oturdu o? Şöyle buyuruyor. Mezarları öyle olacağı için buyuruyor. Dışarı mezarı bir arada. Osman tam karşılarında. Cennet da mezarları. O neşadır buyuruyor. Demek ki Hasan şehit olacak. O fazla çekmeden ama bir yerden ölecek bak. Hasan Osman şehit olacak ama çok çok başına felaketler gelecek. Uzun felaketler gelecek. Ondan sonra şehit olacak. Yani aziz cemaatimiz hiçbir şeye bakana öyle başı boş değinler. Başı boş hiçbir şeyler böyle. Bir de Hazreti Cemaatimiz Hazreti Osman'ın Medine'deki en büyük Allah yoluna verdiği infakı. Yardımı yani Allah verdiği yardımı. Bu da nasıl oldu? kebuk savaştan gidilecek. Bu orduya ceyş Usre denildi. Ceyş-ül Usre. Ceyş asker ordanlarına geliyor. Usre güçlükü, zahmetli. Yani güç, e, güç bir ordu. Yani zahmetli bir ordu anlamına geliyor. Bu orduya. Buyurdu ya Peygamber Samadretleri, Peygam Men cehze cehişel usreti, felehul cenneti. Kadışları bu arada. de. Peygamber Şehir buyur Asıl Men ceheze, cehişel usreti, kim bu güçlük ordusunu terize ederse, yani silahına, devesine, rızkına, erzakına yardım ederse, felev-ül cenne. ona cennet var. Bu Peygamberimizin son gittiği Tebuk Seferi Aziz cemaatimiz. Fakat sahabelerin de bu Peygamber zamanındaki en büyük imtihanlarıydı. Cevşir Usre. Neden? Savaş Roma'ya karşı olacak. Roma'ya karşı olacak. O güne kadar Arabistan'da Roma devleti deyince efsanevi güç onların hayallerinde. Roma İmparatorluğu efsanevi güç. Ayrıca tam yazın kurumaların yeni olma zamanı. Onların bütün geliri kurumadan. Onu bekliyorlar. Kurumadan olmamış olma zamanı yani aşırı sıcaklar. Zaten kurma hangi sever adı cemaatimiz sıcak olacak, bir de sıcak uzun zaman devam edecek. Mesela üç gün beş sekumuz sabah serinlemiş kurma olmaz arada. Kurma olması için iklim sıcak olacak ve sıcak uzun zaman devam edecek sıcak. Ayrıca o sene Medine mevlerede Allah'a ta imtihan otağı mevlimizden çok kıtlık vardı. Kurumular bile yok fazla. Yeni Roma'da olmamış daha. Muazzam kıtlık var, fakirlik var, açlık var. Bir de sever uzak. Tevuk girecek. tebuk Uzağa gidilecek. Bir de karşıki düşman Roma İmparatorluğu. Yani devlet savaşlayacak onların hayallerinde. Böyle bir şey. O dönemde de Medine Münevver'de münafıklar vardı muhteremde. Münafıklar dedi münafıklar? Bilalesef başları var onların İbni Übeydiye'ye münafık. Şöyle bakın başladı. Propaganda başladı. Dedi ki Muhammed dedi Roma'nın ne olduğunu bilemiyor dedi. Bu bir kabile savaşıyla benzemez dedi. Eğer bunlar dedi Tebu'a Roma'ya savaşına giderlerse bunların Yerit'teki geri gelmez dedi. yani başlık kişiler ya olur bunlar dedi. Bozguna başladı. Yani gitmeyin diye. Gitmeyin diye. Hava da çok amaçlı sıcak. çok geliyormuş Hatta şöyle diyorlar laflıklar. La tenfirü fil har. Tevbe bu konu uzun uzun geliyor. Tavuk Savaşı. tabi konu o değil, kısa geçeceğim Öyle diyorlar. La tenfirü fil har. Har, aşırı sıcak demektir. Bu çıkmayınız, helak olursunuz yolda. Sultan, yollar. Ayetkere mecburen geldi. Kul nar cehennem eşidi harra bela Ondan Onlar silahbeyim. Cehennem ateşi çok ama daha sıcak. Şu ısısından daha sıcak. Şimdi gerekli cemaatimiz develi lazım, binek lazım. Ondan sonra yiyecek lazım, para da lazım. Silah lazım, alınacak, şunu alacaklar Çok yardım lazım. Olanın son yeni kullanması gerekiyor. Hazreti Bekir ne kadara malı var hepsini getirdi o böyle. O anda azdı malı ama. Dör bin diren malı var o anda parası var mı Hazreti Bekir'in harcaya Ne varsa hepsini getirip Resulü'ne teslim etti. Hazreti Emer malını hesap etti. Yarısını çoğuşuna bıraktı, yarısını Peygamber'e teslim etti. Ensardan biri, Medine birine de evinde hiçbir şey yokmuş. Ne bir bir hem gümüş parası, ne evinde bir avuç vurması, ne buğdayı, bir şey yokmuş. Peygamber'in vaadi var ama, kim bu yardım ederse, ona cennet var. Ne yaptı bak muhteremler, gece, o gece bir gece uyumadı. Bir kuyudan su çekti. kurumalı suladı. Buna iki sağ ölçü iki sağ. Aşık üç gün hurmaları bir sağ. Buna hurma sahibi iki sağ hurma verdi. Bütün gün çalış su çekti. Uyuma bütün gece çok da çalışmış. Kovay sabı çünkü su çekiyor. Fazla olayın derlerden. İki sa hurma kazanılmış. Bir sağ hurmasını çoluşuna bıraktı bir tane getirdi, o da ortaya döküyorlar, beş önünde. Şimdi gelelim, Osmanlı'nın bu işteki yardıma bakımı azca Ne yaptı az zaman? Bin tane deve. Dokuz yüz deve, yüz altmış. Deve de geçiyor yani, hepsi toplu olarak. Bakın muhtemelen, on tane yüz tane değil, bin tane deve getirdi. Bin deve getirdi. 300 deve yükü de erzak getirdi. Üç deve yükü de erzak getirdi. Üç deve yükü erzak. Kurma, üzüm, ekmek neyse, buğday neyse erzak getirdi. Ondan ortaya döküldü. Ayrıca bin altın lira bir torbada. Bin tane. Bin altın lira torbada meşgide geldi. Peygamber oturuyordu. Ön, ön, ön döktü onları da. Döktü. Ya Allah Bu da bu ordu işini sana veririm ya Resulallah. İsimimi harca bunları. Tamam. kız kızı yaşardığı onda. Elini kal peygamberimiz. Ya Rabbi. Ben Osman'dan razıyım. Ondan sen razı ol Ya Rabbi. Dua etsin peygamber. Ve peygamberimiz şöyle bu rivayet ediliyor. Osman'ın şu öyle bir makamı aldı ki artık ona günah zarar veremez. Bak az yamahtı. Osman öyle bir makamı ulaştı ki şu anda ona günah zarar veremez. Bu ne anlama geliyor tabi? Biraz açayım bunu inşallah. Bir de ateş yanıyor. Ufak bir ateş. Bir barası döktük hemen söner. Hemen söner. Büyük sobada taş kömür yanıyor. Kaliteli taş kömürde bir barası döktük. Biraz cızmız der ama bir şey anlamaz. Hele büyük bir kazan dairesi, kaliför dairesi böyle, büyük bir şey, kazan. Üç beş tane kömür atılmış, yanıyor. Böyle bir büyük bir kazan dairesine üç beş tane taş kömür yanarken, atar bir arada suyu, havada bu arada uçar gider. Bir muhtemelen böyle şey. Demek ki Hazır o anda o kadar Allah yolunda makbul olmuş ki şeyleri, Tabii tabi Allah için yarıyor bunlar muhtemelen. Allah için yarıyor bunları. O kadar makbul oluyor bu duruma. Bir de tabii Tevhid başını bırakıyor muhteremler. O şey girmeyelim oraya. O başka konu inşallah, inşallah uzun konu tabi bu. Hz. Osman olduğu için yine Hz. Bekir'in halifeliği zamanında Bedir Emine'ye de bir kıtlık oldu. Peygamber arşına intikal etti. Hz. halife yine bir sene kıtlık oldu. Hz. Osman'ın Şam'dan yüz devesi geldi. Bu da yüklü. O zaman işte Arabistan Medine bu da çok değerli bir şey, çok ama değerli bir şey. Yüz devesi Şam'dan bu yüklü geldi Medine-i Möre'ye. Tabi kıtık olduğu için yüz deve gelince komaya gelince halk gittiler. Bilhassa ticaretini yapanlar bu işinin ticaretini yapanlar geldiler. Ya Osman ne istiyorsun bakalım işte kimi 10 troba yüz 100 ne alacak mesela pazar içecekler. Ne istiyorsun bunlara? Osman durdu iş. şu durdu da ben bunları size satmayacağım dedi. Neden ya Osman? Bak Medine'de kıtlık var. Halkın ihtiyacı var. Ne satmıyorsun sen bunları? E bana daha çok daha fazla para veren var. Çok daha fazlası verenler var. veren var. Ona satacağım bunları. Siz atmayacağım ben bunları. Halk gittiler Hazreti Halife'ye. Ebu Bekir'e gittiler. E Ebu Bekir. Bak Osman'ın yüzde büyük tahılı geldi. Medine'ye. Halk aç, kıtlık var. Bir satmıyor. Ona çok daha güzel şahat veremem, ona verecekmiş. Niye bizi bir insan satmıyor? Hazım Bekir gülümseydi. Onun tabii işini. Işte. Bunda bir iş vardır. Çağırmak olsun ona. ya Osman, gülümse Osman Bekir abi biliyor iş olduğunu. He. Niye satmıyorsun sen bunları? Ya Eyv Bekir. Bunları en şey bana bire bir verecekler. Yani yüzü yüze alabilecekler. Allah Mevla en şey yüzü yüzüyor Allahu Teala. Ve Allah satacağım bunları. Allah tam bak bakfedeceğim. Para almayacağım bunlardan. Ben Hemen emir verdi. Adamlarına yüz yük indirirler. Herkese taksim indirirler. Perhatsız bedava. Allah'a satıyorum. Daha fazla vereceğim bana böyle. Yükler bitti. Emir verdi. Yüz yeme kesin bakalım. Yüz yeme kesildi. Et yine hepsi Allah için tasak edelim muhteremler. Yani böyle bir Mübarek zat. Ve kendisi hep oruçluydı ama. Kendisi de. Oruçluydu. Çok oruçladı kendisi. Kendisi de sürekli oruçluyor kendisi. Ve ee, çok konu okurdu. Hatta hafta bir cuma geceleri iki rekat namaz kılarmış sabaha kadar. Ancak yetişiyormuş ama. Yasayı kılıp namazı duruyormuş. İki rekat namazı kılıncaya kadar sabah oluyormuş Bir okuyormuş ama iki rekat Böyle bir kişi var Böyle bir kişi kendisi. Şimdi gelelim Hazreti Osman Rızâsıyla'nın halife olduğu döneme gelelim. Böyle kısa bir Bunlar konular giremiyim inşallah. biliyorsunuz sabah namazında miraba geçti tekbir aldığı Allah'a dedi vuruldu. Üç gün şalamada. Dediler ki Eshab-ı Ekrem Ömer'e Ya Ömer oğlunu yerine veliat yapsana. Büyük ol Abdullah o da sahabelerden hem sahabenin fukhalarından. Ya Ömer büyük oğlun Abdullah'ı yine veliat yapsana yerine. O kesin ise senden sana şuna buyurdu. Bir evden bir şey yeter buyurdu bakınız. Bir evden bir şey yeter. Yani bir aileden şey yeter. Çünkü ona şehit olacak, arkadan gelen denilen için kalacak. Deloğlu derler, başkasını belirle, şu olsun diye. Şuna buyurdu. Ben hayatındayken bu kral yükünü yüklendim. sorumluluğu yüklendim. Ölden sonra onu yüktüremem ben dedi. Peki ne olacak? Bir şura, altı kişi bir şura şey yaptı, o seçim olacak. Bu şekilde şura ki bu şura da hep aşırı hayatı hayatta olanlar, bunların vasıtasıyla Hazır Osman mescitte halifeler seçildi, ona biat edildi ve üçüncü halife kendisi oldu. Hazreti Osman'ın zamanında o kadar bolluk oldu ki azı cemaatimiz, o kadar muazzam bolluk oldu. Dicaretiyi biliyordu, ticareti çok geliştirdi. Bir de tarıma önem verdi, hiç bu arzu bırakmadı. Ekecek bunlar dedi, sebze, meyve, tahıl, huvat her taraf ekilmeye başladı. Bütün İslam ülkelerinde çok muazzam bolluk oldu. Ve İslam futuhatı, İslam sürat, İslam gelişiyor, gelişiyor İslam. Bazı İslam gelişiyor ve İslam orası nereye girsin halk hem İslamlaşıyor halka bakın İslamlaşıyor halkı. Böyle zor yok, baskı yok. Halk İslamlaşıyorlar. Osman'ın döneminde alacağım bir de Kıbrıs'ın fethi bakınız. Kıbrıs'ın fethi oldu. Yani Kıbrıs bilmiyorsunuz güncel bir baş roldeki bir durumda bugünlerde. Asıl Osmanlı zamanında Kıbrıs fetholundu. Nasıl fetholundu? Hazreti Muaviye Şam valisi ama bütün Suriye Filistin ona ait. Bir devlet yapısına kendisi. Hazreti Osman'a metib yazdığı Allah Teala bir şeyi takdir etmiş ise vakti de bunun gelmiş ise böyle onu sebebi veriyor yazacağım cemaat Has-ı gönlünde bir sevda aşk olduğu Kıbrıs'a almak Kıbrıs'a almak tabii ki ne yapamaz bu işi Halife Osman'a şanda metib yazdı Ya Emin Hazretleri ne olur bana izin ver İçimde bir deniz savaşı yapma isteği var işimde ee, Kıbrıs adası bana çok yakın. Humus'a bilhassa. Ee, Humus, Şam'ın kuzeyinde kalıyor. Yani Türkiye'den girişimizde önce Halep, Hama, Humus, Şam geliyor. Aynı güzel bir bunlar geliyorlar. Ee, Şam'a biraz çapraz geliyor Kıbrıs adası. Suriye'nin doğusu Akdeniz sahillerinde. Humus'a tam düz geliyor. Kısa mesafede yakın. Ve şöyle buyuruyor Elif Hazretleri'ne rica ediyor Humus'tan diyor gemiyle çıkarma yapayım Humus'u yakın bana diyor. Hazreti şu anına cevap verdi ilk defa İslam ordusu deniz savaşı yapacağı için tabi biraz da acimet olabilecek bunun şöyle biraz Hazreti Osman cevabında bunda kimseyi zorlama ama Kura şekerde değil, gönüllü olarak kimi serse onlar gelsin der. Hazreti Maviye Mısır yazdı. Ben filanca gönü donanmayla Humus'tan çıkacağım, sen iskeleden çık, Kıbrıs'ta haline buluşalım, beraber savaşa girişelim. Donanma savaşı olacak, deniz savaşı olacak İdda başlığın İslam'da. Bu gönüllü orduştan muhteremler pek çok sahabe var tabi. Biri Hazreti bu Zer, Gıfı Hazretleri hepinizi bildi. Ebu Zer Hazretleri ki, onun hayatı çok başka hayatı var. Yaşantısı başka bir hal var kendisine. Çok mübarek. Hazreti bu Derda, çok tekva, yani dünyaya gönül kişi. Bir de, Rubade bin Samit Hazretleri Ensar'dan bu da, büyük sahabenin büyüklerinden. Bunlar da var. Bir de bakan cemaatimiz Mübarek bin Samit'in hanımı Zevcisi de o da o gönlü katıldı o da. Ben gönüleyim dedi. Kadın. Yaşı da 80 radyallerinde yaşı da o yaşlarında kadın. O da gemilere bindi. O da o savaşına katıldı. Şimdi bakın muhteremler Kadir açtan baktığımız zaman işe bakın şimdi. Biraz şimdi geri döneceğim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattaki midemine göre de Peygamberimiz bu hanımı, yani kadın sahibe evine gittiği bir gün. Adı Ümmül-i Hiram Hazretleri. Ümmül-i Hazretleri hazret Enes'in oluyor muhtemelen. hazret Enes'in meşhur nesba biliyorsunuz. Onun tezisi oluyor. Ne hikmetse demek ki onların Kardeşler, her biri çok ünlü kadın sahabeler bunlar. Elimiz annesi de Ümmü Sülayam erkete erkek, savaşa girer, öyle cesaretli kadın. Bu da bunun kardeşiymiş, Hasen'in tesisi oluyor, Ümmü Hüram Hazretleri. Peygamber evine gitti. Tabi daha sahabeler var arada. Bir ara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir yere yaslandı, uykuya daldı Peygamber Efendimiz Hazretleri. Peygamberimiz uyuduğu zaman sahabeler onu uyandırmazlardı. Ne olsa olsun uyandırmazlardı kesinlikle. Bir muhteşem bir şey oluyor. Biraz ansar Peygamber Efendimiz uyandı. Gülümseyerek uyandı. Gülümseyerek uyandı. Ümran Eseri kadın sordu. Yarasıyla Allah acaba neye gülümsedin? Bir müjdem var. Ne oldu acaba? Tabi tabii, bir şey var. Peygamber oturuşları buyurdu. Ya Ümüram. Bana Rabbim ümmetimin yapacağı ilk denil savaşlarını gösterdi. Gösterdi. Ümmetim gemilerle Kıbrıs'a gidecekler. Öyle edecekler. Ve Peygamber Aslan o savaşta katılırların sahabından bahsetti. Kim o savaşa katılırsa Ondan alacağız sevabı. O kadar muallaha sevap ki kadın Ümrün Hazretleri dayanamadı. Ya Allah. Dua Allah'a. Ben de orada olayım. O sevap alayım. Degrem şey bir En Ente minhum. Sen oradasın. Sen de oradasın. De Bakın adı cemaat. Şimdi bir alem var. Alemin misal deniyor bakınız. Alim erbah var. şu alemler var. Biri de Alemi misal deniyor, misal alemi deniyor. Ne olacaksa önce o hepsi var. İşte peygamberler, bazı büyük veliler alem misalden ondan önceden görebiliyorlar, bazı konulara giriyorlar. Yani o anda belki haddi yok bazısı, ama o savaşa olacak. Aynen gibi görüyor. Peygamberimiz yine dayandığı yine uydu peygamsıdır. Uyudu. Biraz sonra yine uyandı. Yine gülümseyerek uyandı. Yine sordu. Heyecanı çok. Kadın. Ya Allah, Yine haberim var. Peygamber savaştığın bir adet tafsiratına, ayrıntı tafsiratına girirdi. Ondan sonra bahtı deyince. Yine kadın. Ya Allah, ne oldu Dua Allah? Ben de orada olayım. Bakın alacağım. Adam. Peygamber buyurdu ki. Sen de orada olacaksın. Çıkarmadan. Altın ayağı bir iş diye sürçecek, sağdan fırla düşeceksin, o da işeğit olacaksın böyle baktığında. Ve böyle oldu cemaatimiz. Haz Osman'dan Hazır-ı izin verilince, hazır Maviye, Humus'tan, yani Şam'ın kuzeyinde kalıyor, Türkiye'den, bizim tabi güneyimize kalıyor, Humus tam hizasına geliyor, Kırbız çok yakın oraya. Humus'tan bir dorama çıkardılar, o zaman gemiler tabi, yelkenini, melkenini, kürekte çalışsın tabi gemiler. Aynı zamanda bir Mısır İskenderilerinde bir donanma çıktı. İki donanma Kıbrıs'ın bir kısmını kuşatınca Roma donanması korktu, kaçtı. Hiç savaşmadık. Ege'den önce de kaçtı. İstanbul'da kaçtı. Kaçınca, bu defa bundan sahile çıkarma yapma başladılar. Daha biraz savaşın oldu. Ve ilk çıkarmada bu Ümmü İhram de Alt üzerinde. Alt üzerinde ama şehit o zaman biliyor. E o zaman biliyor. Biliyor. Ama o anı bekliyor ama. Aç da bekliyor ama. Öyle bir hareket verilmiş ki ama kendisine Allah de yanıyor. Dayanamıyor. Bir yani o şehit olmak istiyor. Odur Allah'a, Allah'a derken hiç çıkarmada altı bir ayağın bir şeye takıldı. Altı deledi, Bu yüzden fıra düştü muhtemelen. Ezildi, şehit oldu. Ve kabili orada. Larnaka'da. Larnaka yakınlarında kabrı tabii Tabi Rum bölgesinin orası. Sonra Osmanlılar döneminde onun bulunduğu kabrı şehrine tribü yapılıyor Yana bir de cami yapıldı. Bir de tekke, medresi yap yapıldı. Yanabaşına yapıldı. Duruyor hala onlar. Duruyorlar. Osmanlılar bu kadına isim verdiler. Hala Sultan diye isim verdi Osmanlılarına. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yüzüğü yoktu, kullanmazdı Muhteşem Yüzük Peygamberimiz. Yüzüğü yoktu kendisinin. Fakat Medine Müller'de İslam Devleti kurulunca ve yakın diğer komşu devletlerle irtibat sağlanınca, İslam tebliğ olarak resim konularda edince, dedi ki sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, Ya Allah Devleti arası hukukunda bir kural var dediler. Eğer bir mektupta mühür yoksa ona itibar etmiyorlar. Onu dikkate almıyorlar. Ya Ne olur Ya Size bir mühür edinsen de mektupta bu mühür mühürlense. Bu yüzden Peygamberimiz bu görüşü benimseydi. Peygamberimiz mühür yapıldı. Üzerinde yazı olacak yani. Hem yüzük şekilde kullanarak oldu. Üç satır, Muhammed'in Resulullah. Yani Muhammed, Resulullah. Üç kelime, üç satır yapıldı. Peygamber'in paradan taşırdı Aleyhisselam Hazretleri. Muhtemelen. Peygamber'in vefatında bu Hazreti Ayşe, valimizin yanında peygamber vefat etti. Hazreti Ayşe halinde kaldı, yüzük kaldı. Hazreti Büyük halinde seçilince Hazreti Ayşe babasına yüzük teslim etti. Ağabey Resulullah'ın yüzüğü yedi. Ağabey teslim edemedi. Hazreti Halifeli'nde o yüzüğü kullandı o da. O mürük kullandı. Hz Bekir vefatı etmeden önce Hazreti Ömer'i yine yani vekil sesi için yüzüğü Hazreti Ömer'e verdi. Hazreti Ömer halifeli zamanında o yüzüğü mürük kullandı. Hazreti Ömer de vefat edeceği zaman hastalığında tabi halife belli olmadığı için Yüzüyü hadi safiye valdemize terem zecisli oluyor ona verdi kim halife olursa bunu ona veresin dedi hadi osman halife seçilince güzel hadi osman'a verildi muteremler hadi osman hilafenin 6. yılında bir gün kuba'ya gitti o meşhur eris kuyusu, abbasit eris kuyusu o kuyuya ziyarete gitti osman da tabi ondan bir hatıraları var. Yani Peygamber'in oturduğu yerler ve oturmuşlardı. Osmanlı'da halife iken Eris Kulüsü'nün kenarına gitti oraya oturdu. Oturdu oraya. Aklına geldi ki ben buraya oturmuştum. Peygamber burada oturuyordu. İşte bu evde oturuyordu. Geldi. O anda parmağındaki yüzük ne olmuşsa parmağından çıkarıp onu öbür parmağa takayım diye işte bir geçti. Paramanın yüzünü çıkardı. Yüzü suya, kuyuya düştü mütevimler? Yüzü kuyuya düştü. Hemen emir verdi, toplandılar. Kuyunun suya tam boşaltıldı. Bütün kabalara bakıyordu. Dükkünün suya bakıyorlar, bakıyorlar. Kuyuda biz artık su kalmadı, kurtardı artık baklar, yüzük bulunmadı ama, bizi Yüzü kayboldu Yüzük bulunmadı. İşte bu o anda iyiye yorumlanmadı. Yani artık bundan sonra, artık biraz fitne çıkmasına bir şey yorumlandı bu, iyi yorumlanmadı bu ve öyle de oldu. Tabi İslam çok gelişmiş İslam. Yani Afrika baştan başa alınır muhtemelinde. Oradan İspanya'ya geçmeye başladılar. Anadolu'nun yarısı açlıkı alındı, Azep ve Ermenistan'a alındı, Hindistan'a orada gidiyorlar. İslam muazzam gelişti. Bolluk, bereket, o kadar İslam gelişti. İşte bunun üzerine İbn Sebe denen bir Yahudi e, ahamışkeniz aslında bu güzel Müslüman olur gibi göründü Yemen'e geldi, Medine, e, Mısır'a gitti fitneye başladı. Nasıl fitneye başladı muhteremler? İşte Halife olmak hastalığın hakkı idi Ömer'in değil de diye fitneye başladı. Hatta şöyle bir şey yapıyor fitne işin Nasılsa Hazret İsa dünyaya gelecekse Hazret Muhammed dünyaya tekrar gelecek. Ve böylece olmayan şeylerle Hazret Osman da bir şey geliştirme, geliştirme başladı. Ve tabi her fitne, bir şey de var. Tabi olanlar mutlaka var hesaplıklarında. Bu fitneciler en sonunda Medine'ye gelirler. Haz Osman'ın sayını bastılar muhtemelenler. Onun sayını bastılar. Epey zaman sarayında muhasarda kaldı. Dışarı çıkamıyor. Hep şey kaldı. En sonunda eğini bastılar. Tam kuranı okurken yanında yana da şeyleri Cuma günüydü. O güne oruçluyormuş. 80 veya 90 yaşında olduğu ikribat ediliyor hakkında. Ediliyor. Yanına yalnız hanımı varmış. Hatta Naili Hanım. Levcesi. yanında varmış. Hatta o zındıklar, kılıç kaldırınca vurmak üzere Maile Hanım zevcisi elini siper ediyor. Dört parma kesildi böyle. Düştü, parmakla düşürdü. Asma'nın boğazına geldi kılıç ve bir damla Kuran-ı Kerim'in okuduğu sayfaya geldi. Damladı. Bismillah. <gülüyor> Feseyik fikehumullah sayfaya gelmekte derler. Hala, hala. Orada da kan duruyor Kur'an'da. Kuruma'da kanları duruyor da. Orada şehit edildi, yani peygamberimizin verdiği haber, şehit olacak, On başına gelecek, muzibede sabit edecek. Yani çok şişe çekti. Hatta şehit olmadan bir gün önce, perşembe günü, o yine oruç yumuşken kendisi. Fakat dışarıdan su içeriye girmiyor. İzin vermiyorlar. Asiler, isyancılar... Tabi içerisinde, su içerisinde de su, su almış iyice. Bir gün eve, perşembe günü oruçluymış da ikinden sonra artık iyice sudan yanmış. Diyor ki hanımına Nail'e. İçim diyor su su yanıyor diyor. Acaba bana biraz su bulabilir misin diyor. Kadın da yani hayatını verecek. O kadar sevmiş onun da. Ya Osman diyor Biraz bekle diyor. ortada Ortalık da. O zaman de avudan atlayıp komşuya geçerim. Sen su getiririm. Şişini geçersem görür beni okla vururlar diyor. Hazır o zaman avuşa namazını kılarken kadın hemen elim tas alıyor. Komşuları avusuna geçiyor. Tas ile küpten, gömülü küpten soğuk su almış, tatlı su. Kadın seviniyor. Geliyor, Bakıyor. Hazır Osman namazını kılmış, dayanmış duvara, uykuya dalmış anda Uyuyağında kendisi. Kadın da uyandırmıyor. Uykusuz, ya dinlensin diye. Ayakta bekliyor. Bekliyor, ayakta bekliyor. Bir ara Hazır Osman gözünü açtı. Baktı, Nail'e ne var? Osman, baksana su getirdim. Hem serin, hem tatlısı getirdim. Bak, misin bundan? Şşş, <gülüyor> Dedi ki, Nail'e, Nail'e. bana su verildi. Peygamberin cennetten su verdi, cennet suyunu verdi. O su o kadar tatlı, o kadar hoş ki artık ömrüm olsa bile diyen sadece içemem bu yemekler. Doydum mesela kanım artık ben Son suyu cennet suyu içmiş yani, cennet suyu içmedi. Ertesi günü işte Cuma günü isyancılar kapıdan giremediler. başka komşu avuç atayıp işe giderler. Ama yanında hanımı vardı. İşte Kılı salınca elini süper etti. Dört parama düştü yere. Kendi şehitli orada. Üç gün yansı kaldı Muhtemelen Hakkımız. Üç gün gömelemedi. Halife yok. Derin başsız kaldı. Kargaşa, isyan, kavgası var. Aya takımı eline şey. İsyancı elinde midine münevvere. kimse kımıldamıyor. Üç gün mübarek hazmanın yansı evinde kaldı. Üç günden sonra, gece akşamdan sonra çok az bir cemaat aldı kendisini. İlk namazını kıldılar. Aldı kendisini cehennet-i bekyanın duvarın dışına oraya hemen gömdük kendisini. Oraya oraya gömdüler. Sonra Has-ı Muaviye halife Medine'ye gelince cehennet duvarını genişletti. Orada içeri aldı. Şimdi şu anda cemur içerisinde mezarı yani genelde bile mutlaka sol tarafında onu mesafet verileceğim. Hem yalnız yani. Hem yanında kimse yok. etraf var da. Yalnız sonra da İşte elhamdülillah hem velamıza böyle şehit olarak gitti. Allah dostu olarak gitti. halife yaptı o cemaatimiz. Şimdi onun az demiştik şefaat hakkı var şimdi maaşlarda. Sayı 70.000 bin otur bakınız. Sayı 70.000 bin. Duada Mevlamız'a da inşallah bizi de o şevatından değiştire inşallah hacimatım inşallah ve afesimizleri de ilah kara Fatiha